Sayın Cumhurbaşkanı, geçen hafta meydana gelen terörist saldırılarla ilgili olarak Fransız halkına üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Paris, Ankara, Bamako, Beyrut'taki sivillere yapılan vahşi saldırılar sayısız kriz yaşayan dünya ekonomisinin en son korkunç semptomlarıdır. Bu krizlerden biri de iklim değişikliği. Sizin de bildiğiniz gibi dünyamızı bir çevre felaketinin eşiğine sürükledik. Etkileri her yerde daha fazla ya da daha az derecede hissediliyor. Aslında Suriye'deki çatışma kısmen iklim olaylarıyla alevlendi. Farklı politikalar uygulamaya başlamadığımız sürece iklim değişikliği giderek artan bir şekilde savaş, göç, yoksulluk ve mal mülk müsaadelerini alevlendirecektir. Bu nedenle... Kısa süre sonra birçoğumuz Parisi e, dünya liderlerinden daha düşük karbonlu ekonomiye doğru radikal bir dönüşümün başlaması ve daha az endüstrileşmiş ülkelere fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan toplumu kurabilmeleri için ciddi mali destek istemek için geliyoruz. Sorunun muazzam boyutta olduğunun farkındayız. Politikacıların ihtiyaç duyulan değişiklikleri, politik alan ve irade yaratan kitlesel hareketlikler ve seferberlikleri olmaksızın yapabilmeleri mümkün değil. Bu nedenle hükümetinizin Paris'teki COP21 süresince gösterileri yasaklama kararından son derece endişeliyiz. Bu, dünyanın sıradan vatandaşlarının seslerini duyurmalarını ve daha parlak bir gelecek kurmak için gerekli olan politik alanı yaratmalarını son derece zorlaştıracaktır. Bunun COP21'in meşruiyeti sürecinin içini boşaltacağına inanıyoruz. Paris'teki gösterilerin yasaklanması kararınızı yeniden gözden geçirmeniz konusunda ısrar ediyoruz. İklim değişikliği gösterilerindekiler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların güvende tutulması ihtiyacını anlıyoruz. Buna gösterilerimizi yasaklamak dışında bir yol bulunması mümkün olmalı. Paris'te her geçen gün başka kitlesel olay ve toplantı gerçekleşmektedir. Ayrıca polisin bizlere haysiyetli bir şekilde davranacağından ve sivil haklarımıza saygı duyulacağına dair açık bir mesaj vereceğinizden emin olmak istiyoruz. Demokrasiye... Ve özgürlüğe bağlılığımızı duyururken demokrasi ve özgürlükten uzaklaşmamalıyız. Barışçıl bir dünya ancak eşitlik, dayanışma ve sürdürülebilirlik üzerine kurulabilir. Bunu Paris'te ifade edebilmeliyiz. Saygılarımızla.